İlker Karabulut'la görüşeceğiz. Biraz önce Kemal Güktaş bize genel bir atmosfer, özellikle Kuğulu Park üzerinden bir e, aktarım gerçekleştirdi. Özellikle dün geceyle ilgili olarak Ankara'da yaşananları. o Tiyatro'dan Kara Karabulut şimdi telefon attığımızda. Bir de o, o orada bir eylemci olarak onun neler yaşadığını ve izlenimlerini öğrenmek istiyoruz. İlker Bey merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Evet. Hoş bulduk. Evet, bu akşam. Giriş girişinde programımızın ağırlıklı olarak Ankara'ya e, değiniyoruz. saat yedi gibi Kulu Park'ta bir toplanma da var onu biliyoruz dün akşamsa çok şiddetli e, çatışmalar saldırı daha doğrusu saldırılar oldu e, siz orada ediniz bildiğimiz kadarıyla evet evet e, aktarabilir misiniz esasında e, yaşadıklarınızı diyelim e, aslında bir haftadır e, polisin çok tutarsız davranışları var öyle söyleyeyim. <Gülüyor> ee, bazı günler işte Güven Park'ta e, eylem yapılmasına izin verirken bazı günler e, çok şiddetli müdahalelerde bulunuyor. <Gülüyor> Fakat şimdiye kadar e, Tunalı'da ve Kuğulu Park'a çok fazla müdahale olmamıştı. Zaten orada e, genel olarak e, Kızılay'dan biraz daha bir for, e, farklı bir profil var. <Gülüyor> ee, daha e, nasıl diyeyim belki hayatlarında ilk defa eylem yapan insanlar e, Tunalı'da, Kulu'da e, toplanıyorlar. Evet. E, fakat dün e, çok sert bir müdahale oldu. E, hiçbir uyarı olmadan e, hiçbir önceden e, habersiz bir şekilde ve sert bir şekilde somalar e, Tunalı Hilmi Caddesi'ne girdi ve insanları ara sokaklara doğru e, dağıttı. Bu yani açıkçası ben çok anlam veremiyorum e, çünkü polisin e, bir gün farklı, diğer gün farklı davranması. Mesela bundan e, bir gün önce e, Kızılay Meydanında e, işte Kızılay Meydanına çıkan yollarda polisle dip tipe insanlar e, işte sloganlar atmıştı, hı hı. E, halaylar çekmişti, ne bileyim hatta ip atlayan insanlar gördük. Hı hı. E, çok. Ee, hani barışçıl bir şekilde devam ediyordu. Ta ki saat 12'ye kadar. Hı hı. Ee, fakat bir gün sonra tamamen tersi bir e, tavır gördük. Ee, kesinlikle işte saat öğle saatlerine itibaren Kızılay'a girmemesi için her türlü önlem alındı. İşte 7-8 tane Toma aracı e, Kızılay'da e, insanlara su sıktı, gaz sıktı. Evet anlam veremediğim bir şey var polisin tutumu var yani ne yapılmaya çalıştığını gerçekten anlamıyorum hı hı. ve oradaki konuşmanızın başında da söylediniz aslında nasıl diyelim yani geleneksel sol çerçevede bir örgütlülük olmadığını söylüyorsunuz yani ilk defa eleme çıkmış insanların da bir arada olduğu bir güruhtan bahsediyoruz sanırım evet evet Kulu Park'ta o şekilde yani Kızılay'da işte örgüt bayrakları altında insanları gözlemleyebiliyoruz bu Çeşitli gruplar var. Ağırlıkta olmasalar bile yani e, kalabalığın çoğunluğunu oluşturmasalar bile görüyoruz. Fakat Tunol'da e, ve Kuğulu Parti'ye hiç böyle bir şey görmedik ve e, eylemlerin başladığı ilk gün cuma günü ortam böyle bir e, üniversitenin bir bahar şenliği havasındaydı. İşte insanlar e, işte bağırıyorlar, sloganlar atıyorlar, protestolarını yapıyorlardı. E, fakat ertesi gün cumartesi günü Kızılay'da bir savaş havası hakimdi ve ondan sonraki günlerde de hani bir gün biraz daha yumuşak falan bir hava, ertesi gün tekrar e, çok sert müdahaleler. Evet. E, Ön... anlam veremiyorum açıkçası. Evet. Öngörülemez, sebebi de kestirilemiyor diyorsunuz bu ama yani çok basitçe ne oluyorsa olsun. Hani hangi aralıkta oluyorsa olsun. Gösteri hakkına, e, anayasal hakkı olan bu hakka da karşı polisin bu müdahalesi bunu da tekrar tekrar galiba hatırlatmak lazım. İnsanlar istedikleri evet, yerlerde, evet. bütün kamusal alanlarda istedikleri şekilde e, yan yana durabilmeliler. Bunu hı hı. hatırlatalım. Evet. Zaten o şaşkınlığı insanlarda görebiliyorum. Yani işte e, çoğunluk hayatlarında bir eyleme belki ilk defa katıldığı için yani durup dururken niye saldırdılar şimdi falan e, <gülüyor> şeyi var <gülüyor> havası var. Evet. E, belki bu e, geçmişe dair işte bir takım Anlaşılmak istenmeyen, anlaşılamayan şeyleri çoğunluğun zihinlerinde biraz açar. Belki buna vesile olur. Evet. Peki dün dün akşam mümkün olduğu kadar şeyden takip ettik. Sosyal medyadan tabii ki takip ettik. Yani saldırının şiddeti, hızı nasıl oluyor? Yani siz ne yaşadınız diye sorsam çok mu? Bilemiyorum özür olur ama hazır sizin telefonu almışken eğer bir sakıncası yoksa sizin için çünkü şunu da duyduk yani sürekli bir baskı hali ve sürekli arı sokaklarda maalesef polisten kaçan göstericiler bu sırada evlerini açan insanlar olmuş bildiğimiz kadarıyla böyle rastladığınız bir şey olay oldu mu acaba ya da yaşadığınız? Çok aslında ben arkadaşlarımdan duyduğum bir şey aktarayım Hı. akşam televizyon başındaki arkadaşlardan ve Meydandaki arkadaşlardan ikisinden beraber duyduğum bir şey anlatayım. Buyurun. CNN Türk canlı yayına bağlandığı zaman hı hı. hiçbir müdahale olmamış. Yani işte tomalar duruyor, karşısındaki kalabalık duruyor. Ne zaman ki canlı yayın kesiliyor, işte tomalar müdahale etmeye başlamışlar. Hı. Bu çok <gülüyor> ilginç bir ayrıntı. Yani özellikle galiba böyle bir şey var. Hani vitrin bölgelerde gösterilen bölgelerde hı hı. E, yumuşak görünme çabası evet. diğer görünmeyen bölgelerde e, bir e, işte artık e, sert müdahaleler var yani. Evet. Peki kolu parkın gerçekten gezi parkına muadil olabileceği gibi bir şeyden bahsedebilir miyiz yoksa? Aslında sanırım e, polisin esas amacı e, böyle gerleşik bir e, direniş noktasının oluşmaması Ankara'da. Hı. Dün mesela yani kütüphane olarak... oluşturulduğu haberini görmüştük sosyal medyada. Yanlış bilmiyorsam bu tam bu iddiyesi orada bir e, evet. yer... yerleşik hayata geçmezsinden. Evet. evet sanırım buna izin vermemeye çalışıyorlar. Ne Güven Park'ta Hı. ne e, Kulu Park'ta. E, çünkü dünkü sert müdahalenin de ben amacının bu olduğunu düşünüyorum. Hı. Hı. Yani evet. böyle bir merkez oluşursa çünkü Ankara'da yani direniş için... E, Belli bir merkezi yok ve insanlar işte farklı farklı yerlerde buluşup güven parka gitmeye çalışıyorlar. Hı hı. İşte Meşrutiyet Caddesi'nden bir grup ulaşmaya çalışıyor. O türlüler Eskişehir yolundan gelmek için uğraşıyor. Hı hı. Ee, böyle değişik gruplar var. Sanırım bunu parçalamaya çalışıyorlar. Evet. Peki bu akşam çağrı var onu da doğrulayalım sizden. kulu Park'ta buluşuluyor galiba. Evet, evet kulu Park'ta buluşulacak. Evet. Ben de şu anda işteyim. Oraya doğru yola çıkacağım birazdan. Peki. Ee, bir, bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Lütfen. Yani çok e, hükümetten yanıltıcı bilgiler geliyor. E, yani Bülent Arınç e, insanların bir saat sonra gözaltından bırakıldığından falan bahsediyor. <gülüyor> yani çok yanlış. Ben biledir tanığım. Yani arkadaşım gözaltına alındıktan sonra iki gün sonra bırakıldı. Pekala. <gülüyor> acayip bir yani insanların yüzüne baka baka e, yalan söyleyebiliyorlar. Ben <gülüyor> yani çok şaşırıyorum açıkçası. Evet dün bu arada Taksim dayanışmasının taleplerinin Bülent Arıç'a iletildiği gün olduğunu da söyleyelim. Ankara'da yani ki evet. burada bunun içerisinde e, biber gazı kullanımının kesinlikle e, durdurulması ve insanların gösteri haklarının e, tanınması talepleri vardı. Aynı akşam Ankara'da. düzenin yanı sıra olanlar olay olan olaylardı. Ay ben ortada. Çok teşekkürler katıldığınız için teşekkür yanımıza. Sağ olun Kerem. Karabulut görüşmek üzere. Hoşçakalın görüşmek üzere. akşamlar. Evet, Otü Tiyatro ekibinden İker buluttu dün akşamki elimin katılımcılarından bir tanesiydi.